Müzik Ben Fero Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye yeah. Baba Fingo Hadi delirin yo Bu tamam bingo bir sabah billboard Ben Fero King Kong Kim gibi deliyim ho boş Boşver dildo Var Baba Fingo Delirin yo Bu da bingo Hadi Billboard ben Ferro King Kong Deliyim boy ismimi bil ho yes. Sal dildo var baba fingo Amacımız değil babuş ciddiyet falan Hani şimdiye kadar sordun kim diye Tamam indi bin diye devam Tabi yetmiyor param badiciyim uyumam ikin diye kadar Bakış açınız dar biraz eğlenin ulan Bana değmeyin ulan benden neyleyim. Acıtasyon müzik ve de gözyaşı zulan Derdim çok diye mikrofonda ağlamam ulan Tamam mılan yolladım iban Sigaramdan bile yok sana bir dal Bana dayılananın kolları fidan Önce bana sonra hadi kendine bir bak Hadi delirin yo bu tamam bingo Bir sabah billboard ben ferro king kong Boşver dildo Var baba fingo Delirin yo yeah. Bu da bingo okay. Hadi board, ben yeah. ferro king kong Deliyim boy ismimi bil ho yes. Sal dildo var baba fingo Şans değil iş moruk yaptığımız lan What? Olamadı yan gelip yattığınızdan What? Hatrımız var What? Alnımız ak yes. Hızlı girişti rap'e Taptığımızdan What? Çek bir tek biz. biz. MMA gibi sert birsek biz. biz. Trepedi bırakır şehrimiziz. Biz. Furkan ve de Can Volkan Bos, Bos. Yap bunu dediler meydan boş. Bos. Kafamız rahat hani her yer loş. Bos. Biz Bosuz Aslan gelsen koş. Hadi delirin yo bu tamam bingo bir sabah bir Ben Feru King Kong kim Boşver dildo, var baba fingo Delirim yok, yeah. bu da bingo okay. Hadi billboard ben ferro king kong Deliyim boy ismimi bil ho yeah. Sal dildo, var baba fingo Rest in peace Kimbo Slice King of the Streets Yeah Ben ferro Orman kanunları Güzel bahçe İzmir!